Pabin'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay Thank you. Dostlar, 94.9 Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında bu haftada beraberiz. Ben Ercüment Gürçay. Bugün Açık Radyo'nun 51. yayın dönemi başladı. Bu olağanüstü günleri yaşamıyor olsaydık, bugünlerde her yıl olduğu gibi 9 gün süren Açık Radyo dinleyici destek şenliğinin coşkusunu dayanışma duygusunun güzelliğini hep birlikte yaşayacaktık. Bu kez şenliğimizi bir başka bahara bırakmak zorunda kaldık ve ne yazık ki pandemi günlerini radyodan uzakta evlerimizde geçiriyoruz. Açık Radyo programcısı olan bizler her gün radyoya gelerek radyomuzun yayınlarını sürdürmesi için özveriyle çalışan arkadaşlarımızla birlikte sizlerin doğru bilgiye hızlı ulaşması için ve evlerinize kapandığı Bu günlerde hayatlarınızı biraz daha kolaylaştırmak, biraz daha çekilir kılmak için bütün olanaklarımızı kullanarak yayınlarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. 25 yıldır Açık Radyo Kollektifi'nin üyesiyim. 2017'den bugüne kadar da her pazartesi saat 13'te Babiden sonra programını hazırlayıp sunuyorum. 25 yıldır hiçbir sermaye grubuna, hiçbir siyasi yapıya bağlı olmaksızın sadece insan haklarına, doğa haklarına ve evrensel tüm demokratik değerlere bağlı kalarak kurucuları, çalışanları, gönüllü programcıları ve siz ile varlığını sürdüren Açık Radyo, Sizleri bilmiyorum ama benim için sadece bir radyo değil. Yani yaşamak istediğim dünyaya, özlediğim hayata dair umutlarımı tazeleyen, diri tutan, nefes aldığım bir yer Açık Radyo Kollektifi. Dün dinleyiciydim, bugün program yapıyorum. Yarın belki yine dinleyici olarak devam ederim. Ama şundan eminim yaşadığım sürece bu hareketin, bu bağımsız radyo kollektifinin bir parçası olmaya devam edeceğim. Açık Radyo'nun yaşamını, bağımsızlığını sürdürebilmesi için dinleyicilerinin desteğine bugün her zaman olduğundan daha çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Sizler de internet üzerinden desteklerinizi radyomuza ulaştırabilir ve bu her anlamda zor günlerden geçtiğimiz dönemde radyonun devamı için gösterilen olağanüstü çapalara ortak olabilirsiniz. Geçen yıllarda da zaman zaman biraz çekinerek de olsa bu desteği sizlerden istemiştim ama bu kez aklınıza sığınarak Babil'den sonra programına desteğinizi istediğimi bugün ve bundan sonra her programımda sizlere anımsatmak istiyorum. Istiyorum. Destek olmak için radyonun web sayfasına acikradio.com.tr adresinden girip sayfanın sağ üst köşesinde yer alan program destekçisi olun butonuna tıklamanız yeterli. Destekçilerimi her program öncesinde ve bitiminde buradan duyurmak bana büyük bir mutluluk veriyor. Babil'den sonraya desteğiniz için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Bugün programda hayatımda çok büyük izler bırakan bir insandan sevgili ustam Sarkis Çerkezyan'dan, Sarkis Usta'dan bahsedip onun sesini sizlerle bir kez daha paylaşmak ve onun aziz anısına seçtiğim şarkıları sizlerle birlikte dinlemek istiyorum. Sarkis Usta tehcir günlerinde Anadolu'dan çok uzakta Suriye'de Halep'in Cabul köyünde bir deve ahırında 5 Mayıs 1916'da dünyaya gelmişti. Sarkis Usta 3 Ağustos 2009'da uzun yıllar yaşadığı Kumkapı'da hayata veda etti. Onu ölümünden 2 gün sonra 5 Ağustos'ta Kumkapı'dan Meryem Ana Kilisesi'nden omuzlar üzerinde alkışlarla son yolculuğuna uğurlamış Yedikule Ermeni Mezarlığı'nda sevgili eşi Agavni Çerkezya'nın yanında toprağa vermiştik. Hayatı çok büyük acılarla dolu, zorlu ama bir o kadar da anlamlı geçen ustamıza yakışan bir uğurlama olmuştu. Yarın sevgili ustam 104 yaşına girecek. 2001 yılında Ustam'ın ses kaydını sevgili arkadaşım Muammer Ketencoğlu ile birlikte Açık Radyo'nun Harbiye'deki stüdyosunda yapmıştık. Dilerseniz hayat hikayesini Ustam'ın kendi sesinden dinleyelim. Ardından yine o gün yaptığımız bir kayıtta Ustam'dan bir ağıt dinleyeceğiz. Siretsi Yaristaran, Sevdiğimi Elimden Aldılar. Adım Sarkis, soyadım Çerkezoğlu. Ben Anadolu çocuğuyum. 1916 doğumluyum. Annem Karaman Ermeni okuluna öğretmen olarak gelmiş. 1911'de 18 yaşındayken babam Kazaroş Çerkezoğlu'yla evlenmiş. Babam o o yıllarda Karaman'ın zenginlerinden, bankası olan büyük bir zengin. Annemle de demiş ki zengin bir adamla evlenirsen işte şu kaderimiz değişir falan. Evlenmiş.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 Ee, sabah jandarma gelmiş çadırları sökün Çünkü adetleridir sabahleyen çadırları sökürler Akşama kadar çölde yayan yürütürler insanları Babam çıkmış demiş ki Asker efendi sabaha karşı bir çocuğumuz Dünya geldi müsaadenin bir iki saat Annesi dinletsin falan filan Kökünüzü kazımaya kalkıyor Siz daha hala çocuk mu yapıyorsunuz gibisinden Babamın kırbaçla şey der Neyse bu hikaye Sonra ben dünyaya gelmişim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 Mal mülk hepsi araç mezat kendisi hapiste idam tehdidi var. Her şey araç mezat satılır. Sonra sürgün edilir. Ereğli'ye gelir. Ereğli'de bir süre kalır. Biz de Ereğli'ye geldik. Öylelikle kaldık. Geldik ki babamızı oradan da sürmüşler. Velaslı bu şartlar içinde bizim okula gelme zamanlarımız geldi. Annem tabii çocukların okutma telaşı içinde. Ereğli'de okul yok, bir şey yok. Eee annem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 E gücü neye ettiyse o kadarını yaptı. Ondan sonra bizim gemi karaya oturdu. Biz kalktık Ereğli'ye gittik. Ereğli'de okulların açma zamanı e, artık ben ayrılmıştım okundan. E, e, Öyle şey oldu. Aç okulların açılma zamanı geldi. Babam e, Hadi Arusyak annemine adı Arusyak'tı. İşte oğlanım artık okul zamanı geldi. Artık okula göndereyim deyince annem dedi ki hep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 Gözleri parlardı. Aferin oğlum benim de hiç tütünüm kalmamıştı derdi ama ben iyi biliyordum ki babamın tütünü alacak parası yoktu. Sonra askere gittik. 4 sene dağların başında askerlik miydi neydi o kamp hayatıydı işte. Sonra geldim babam vefat etmiş. onlar aldım geldim İstanbul'a annem gidi. Çalıştım çabaladım. kim emin ettim işte kız kardeşimi evlendirdim.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 su lomaschre pogetin kyrdes daran tsavsmegerchga Jarga jarkçıga esinzu lomaşaray sırdagiç çavş me çarcıga çarga çarkçıga esinzu Engerke La Lavorer Sans Gattin Sen <Sing> su numaş kare jar ga jar hch ga e senzu lumaş kare sürdagiç engərçi ga Savusme çerçiga çarga çarak Sarkis Usta'nın sesinden hayat hikayesini ve ardından bir de Ağıt dinledik. Siretsi Yaristaran, Sevdiğimi Elimden Aldılar. Ustamı 1986 yılında tanıdım. O yıl TKP'nin İstanbul'da bir zamanlar çok sayıda olan halk tüketim kooperatiflerinden birinde. En sonuncusu olan Kumkapı halk tüketim kooperatifinde çalışmaya başlamıştım. Usta ve eşi Agamne yan o günlerde Amerika'dan dönmüşlerdi. 1953'te evlenmişler. Kumkapı'daki bu evde 47 yıl acı tatlı birçok şeyi paylaşmışlardı. Agamni Çerkezyan 2000 yılında hayata veda etmişti. Sadece Hrant Dink'i değil yani birçok çocuğa olduğu gibi bana da annelik yapmıştı. Az yemeğini yemedim nur içinde yatsın. Yaklaşık 4 yıl kooperatifte çalıştım ve hemen her anım usta ile birlikte geçti. Çoğu zaman evime gitmez, kooperatifin arka sokağında kilisenin evlerinden birisinde oturan ustanın evinde kalırdım. Ne yazık ki kooperatifi 1990 yılında kapatmak zorunda kaldık ve böylece bir tarihe de son noktayı koymuş olduk. Şimdi bazen Kumkapı'ya gittiğim önünden geçiyorum. Yani bugün aynı yerde diyasa Market var. Sevgili dostlar, şimdi size bir arkadaşımdan söz etmek istiyorum. Jacqueline Çelik'ten. Jacqueline 1968 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1970 yılında ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti. Eğitimini 7. sınıfta yarım bıraktı ve iş hayatına atıldı. Çok çeşitli işlerde çalıştı. Jacqueline 1990'lı yıllarda Çemberlitaş'ta Aras Yayıncılığı'nın kurucusu sevgili Yedvar Tomasya'nın yanında birlikte çalıştık. Çok keyifli günlerdi benim için. 1997 yılında Jacqueline İstanbul'da Ermenice Türkçe yayınlanan Agos gazetesinde basın yayın sayfası editörlüğü ve köşe yazarlığı yaptı. 1997 yılında varlık yayınları tarafından düzenlenen Yaşar Nabi Nayır öykü yarışmasında ilk dörde girerek dikkatleri üzerine çekti. 2001 yılında Türkiye'nin 35 şehrinde dolaşıp işte çeşitli dönemlerden kalma kiliselerin fotoğraflarını çekti. 2006'da TESV tarafından yayınlanan Türkiye'de Yerinden Edilme Sonrası Vatandaşlığın İnşası Kitabı Projesi kapsamında zorunlu göçle ilgili bir belgesel film ve bir de sergi düzenledi. Jacqueline, çeşitli kitap ekleri ve edebiyat dergilerinde yazı ve öykülerini yayınlamayı sürdürüyor. İşte ilk öykülerinin yer aldığı kitabı ''Kum Saatinde Kum Kapı'' 2000 yılında Aras Yayıncılık tarafından yayınlandı. Jacqueline bu kitabında çocukluğunu ve gençliğinin bir dönemini geçirdiği tarihi ve renkli semti Kum Kapı'yı anlatıyordu. İstanbul'un en hareketli bölgelerinden birini geçmişiyle, insanlarıyla bir kum pumkapı'da ağzından tanımak, dinlemek isteyenler için bu kitabı öneriyorum. Jacqueline Çeliğim bugüne kadar Aras Yayıncılık, Çitlenbik Yayınları, Adam Yayınları ve İletişim Yayınları'nda 5 kitabı yayınlandı. 6. ve son kitabı Sarhoşların Perşembesi de kısa bir sü süre sonra yine İletişim Yayınları'nda çıkacak. Jacqueline Çelik dün akşam bana Sarkis Usta ile ilgili bir anlatısını gönderdi. Şimdi izninizle size o metni okumak istiyorum. 1990'ların başında tanıştık Sarkis Usta ile. Şimdi söylerken fark ettim de ne çok zaman geçmiş aradan. Doğru ya zamanın mesleği bu çabucak geçmek. Kumkapı'daki eski pazar yolunda patrikhaneye yakın sıralı evlerden birinde oturuyordu. Şimdi ise oğlu sevgili Ohannes oturuyor. İki katlı küçük, son derece mütevazi bir evdi. Sarkis Usta ise henüz marangozluk işlerini tümüyle bırakmamıştı. Zanaat icra etmekten emektar elleri göze çarpardı ilk. Nasırlı, kesikli parmaklarıyla, kırık tırnaklarıyla emektar bir el. Bir de o eller şehriye çorbası yaptığında tavuğun beyaz etin didiklerken fark edilirdi. Sarkis usta o çorbayı yapmışsa bilin ki ya griptir ya da vücudunda bir kırgınlık vardır. Gelen misafire de mutlaka ikram ederdi. Etrafında çok insan olurdu, arayanı sorunu çok fazlaydı. Sokağa bakan demir parmaklıklı pencerenin gerisinde, derin mevzular ustanın dilinde yoğrulurdu. Hepimizin bildiği hikayesini ezberlediği cümlelerle anlatır, o cümleler ağızından dökülürken duruma göre öfke veya muzik bir gülümseme yerleşirdi yüzüne. Anlatılara ise kah bir şiir, kah bir ağıt teşrik ederdi, masadaki içkinin de etkisiyle. Şimdilerde ne zaman bir kayıttan sesini duysam, ona dair bir cümle okusam, içinde bulunduğumuz zamanın omuzları düşer. Ölene kadar gözlerindeki ışıltının kaynağı olan ne öfke ne de mücadelesi söndü. Yaşlanmıştı, bedeni çökmüştü ama gözlerindeki ışıltı hiçbir zaman sönmedi. Soykırımla başlayan ağır bir hikayeydi onunkisi, tıpkı diğer Ermeniler gibi. Bunu diğer çoğunluktan ayrı kılan onu anlatıyor oluşuydu. Türk'üne, Kürt'üne, Çerkez'ine, herkese anlatıyordu. Ama hikaye o kadar yakıcıydı ki anlattıkça içini suatacağı yerde yakmaya devam ediyordu. Sonrasında göç, açlık ve ölümler. İstanbul'dan Karaman'a, Karaman'dan da azala azala tekrar İstanbul'a. Dediğim gibi anlatırdı, daha doğrusu terennüm ederdi desem daha yerinde olur. Konuşmanın bir yerinde üst kata çıkar, kitapların bulunduğu dolaptan anlatısını güçlendirecek bir dergi. Kitap el yazmasıyla geri dönerdi. Öyle ki daha sonraki zamanlarda o kaynak altta kalır, mevzu yine aynı konuya geldiğinde kaynak bu kez yakın yerden ortaya çıkardı. Uzun diye sözlü tarih kaydı yapmıştım kendisiyle. Ara sıra o kayıtların kapısını aralıyorum, sesin de yükünün ağır olduğunu düşünüyorum her defasında. Dünya hepimize yeter derken hem yüreğini hem de sesini hafifletmek istemişti belki de. O anlatıların içinde beni en çok etkileyen kısım babasının onları Karaman'da bırakıp gitmek zorunda kalışıydı. Sarkis Usta küçük bir çocuktur o sıra ve tek istediği şey yeni bir çift potindir. Babası toroslarda saklanırken o da babasının kendisine potin getireceği günlerin hayalini kurmaktadır. Sarkis Usta yaşıyorken anlatısının bu kısmını hikayelendirip Hece Öykü'de Yırtık Potinler adıyla yayınlamıştım. Özellikle şu kısmı her okuduğumda boğazım düğümlenir. Arusyak, Lusin ve Sarkis Karaman istasyonuna vardıklarında yağmaya başlayan kar ağır ağır döne döne düşmekteydi. Gazaros yanında Mehmet'le bir ağacın altında beklemekteydi. Arusyak, Lusin ve Sarkis'e sıkı sıkıya sarılıp korkmamalarını söyledi. Dördünün kısa süren birlikteliğine tren düdüğünün geceyi delen acı sesin son noktayı koydu. Gaz lambasının aydınlattığı Karaman istasyonundan kara bir tren Gazaros'u alıp bilinmez karanlığa doğru yola koyuldu. Roşu istasyonda Arusyak köksüz bir ağaç gibiydi. Ayaklarında eski potilleriyle sarkis ve kestane rengi saçlarında kar tanelerini biriktiren Lusin her an kopmaya hazır incecik birer dal gibiydiler. Arusyak yitip giden trenin ardından uzayan boş raylara baka kaldı. Ne soğuğu hissediyordu ne de son yaşadıklarını. Ayaklarını karın içinde sürükleyerek Sarkis ve Lucy'ni geride bıraktı. Yaşamını aydınlatmasını istercesine gaz lambasının altında durdu. Gözlerinde yaşlar süzülüyordu. Hey gidi karaman, karar asın karaman diyebildi. Gücü bedeninden çekildi, dizlerinin üzerine çöktü. Son bir şeyler daha söylemek gerekirse ben de birçok kişi gibi Sarkis Usta'yı iyi ki tanımışım ve iyi ki yaşamlarımız bir yerinde değmiş birbirine. Sıkıntılı bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde Sarkis Usta'nın deyimiyle dünyanın hepimize yeter olduğunu aklımızın bir köşesinde bulundurmaya devam edelim. Jacqueline Çelik Şu günler geçsin sevgili arkadaşım Jack edebiyat üzerine kum kapı kum kapının balıkçıları üzerine söyleşip şarkılar çalalım diye konuştuk ama yani bakalım zaman ne diyecek. Sevgili Jacqueline az önce okuduğum yazısında Sarkis Usta'yı anlatırken onunla tanıştığı yıllarda marangozluğa devam ettiğinden bahsediyordu. Usta unvanı ona marangozluktan kalma bir unvan gibi görünse de sadece ustalığı bundan ibaret değildi Sarkis Usta'nın. Sarkis Çerkezyan, sevgili Sarkis Usta, 68 kuşağı gençlerinin de ustasıydı. Türkiye İşçi Partisi, Emin Ünlü İlçe Örgütü üyesiydi ve aynı zamanda İllegal Türkiye Komünist Partisi örgütlenmesinde üstlenmişti. O günleri yine ustanın sesinden dinleyeceğiz. Yani bu anlatıdan önce çok kısa bir ses kaydı daha dinleteceğim sizlere. E, usta bu kısa kayıtta Enternasyonel Marşı'nı Ermenici'ye mırıldanıyor, e, dinliyoruz. Türkiye İşçi Partisi Mehmet Ali Aybar, Emine Ülkesi Beyazıt'ta Bir Nihat Balyoz vardı eski komünistlerden. O benimle ilişki kurdu. Ondan sonra Mehmet Ali Aybar da polislerin ekonomi politiğini Emine ilçesinde okunmasını yasaklamış. Eyüp Turan Fırıldak diye bir adam var. O da genel merkezin casusu. Gelir toplantılarımı izler, haber götürür. Eee Onu okuma, bunu okuma, onu yasakla, ne biçim solcuyduysa. İşte ben o zamanlar, hatta çocuklar o, Haydar Kutlular, Ragıplar, Ayşe Nur Zarakoğlu, hepsi o zaman üniversite talibesi. İstifa etmeyi düşünüyorlardı. Dedim, ya durum bakalım, her şey bitmedi. O zaman biz onlara gerekli malzemeleri sağladık. Haremde ev tutuldu. Orada o çocuklar eğitildi. Yani bir şeyler yaptık yani. Kücümüzle. Herhalde insanlar bunları unutmadılar ki hala beni... Sırada bir Ermeni halk şarkısı var. Bir aşk şarkısı mıdır yoksa bir ağıt mıdır? Yani hasretin, acının, kederin, isteği dışında gidenin ve belki de bir daha geri dönemeyecek olanın ardından yakılan bir... Halk şarkısı gibi geliyor bana ama yine de siz karar verin. Bu bir aşk şarkısı mıdır yoksa bir ağıt mı? Şarkının sözleri şöyle. Dağların rüzgarına öleyim, yârimin boyuna öleyim. Bir yıldır ki görmemişim, görenin gözüne öleyim. Durmuşum, gelemiyorum, dolmuşum, ağlayamıyorum. Bir yıldır ki görmemişim, görenin gözüne öleyim. Zülal akapella grubundan dinliyoruz. Sareri Hovin Merne Sarkis Usta çağının tanığı bir insandı, bir Anadolu bilgesiydi. Usta yaşarken Ragıp abi, Ragıp Zarakulu ve sevgili arkadaşımız Yasemin Gedik, şimdi Fransa'da yaşıyor. Ustanın yaşam öyküsünü Dünya Hepimize Yeter kitabında derlemişlerdi. Aslında kitabın ilk kayıtlarını Jacqueline başlatmıştı ve sonra Yasemin derlemeye devam etmişti. Fotoğrafların da yer aldığı bu kitabı belge yayınlarından veya kitapçınızdan istemenizi ve muhakkak okumanızı öneriyorum. Aras Yayıncılık sarkisusta'nın ölüm yıl dönümlerinden birisinde, şimdi hatırlamıyorum hangi tarihteydi, sosyal medya hesaplarından Sarkis Usta için kısa bir anma metni yayınlamıştı. Bu kitabın adının nereden geldiğini de anlatan bir metin. Şöyleydi, Konya Ereğli'den sürgün edilen ailesinin ölüm yolculuğu sırasında Suriye'deki meskene yakınlarında doğdu. E, tüm insanların ve hakların özgürlüğü idealine inandı. Zor zamanlarda marangoz atölyesinde e, sosyalist yayınların basılmasını ve saklanmasını sağladı. E, 1915'te katledilen şair e, Tanyel Varuja'nın e, pek çoğunu ezberden okuduğu şiirlerini çok sevdi. E, paylaşmaya, diğer kanlığa inandı. E, Özyaşam öyküsünün adını da bu yüzden e, dünya hepimize yeter koydu. Yine 2009 yılında fotoğraf sanatçısı, belgeselci arkadaşım Deniz Koçak Sarkis Ustayı anlatan bir belgesel hazırlamıştı. Fakat ne yazık ki bu belgeseli ustanın sağlığında ona izlettiremedik. Ustayı Meryem Ana Kilisesi'nin morgunda yıkanırken en son görende Deniz'de ikimiz olmuştuk. Oğulları Gazoros ve o annesi bizden rica etmişlerdi. E, ustanın yüzü hala gözlerimin önünde. O an ne çok şey geçmişti aklımdan, gözlerimin önünden.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 Sevgili Jacques'in az önce okuduğum yazısında yaşlanmıştı, bedeni çökmüştü ama gözlerindeki ışıltı hiçbir zaman sönmedi diyordu Sarkis Usta için. E, usta'nın en inanılmaz tarafı içinde taşıdığı çocuğu yaşadığı her şeye rağmen hep korumuş olmasıydı. E, yani müzik bir tarafı vardı ustanın. E, i̇şte kum kapıdaki evinde sokağa bakan demir parmaklıklı camın içinde oturur. Diş hekimi oğlu annesinin kum kapıdaki e, muayenehanesinden getirdiği enjektörü e, doldurduğu suyla işte camın önünde oynayan çocuklara e, perdenin arkasından su sıkardı. Yani günlük güneşlik bir gün ve gökten su damlaları düşüyor. E, perde kapalı ustayı görmüyor çocuklar ve bu duruma anlam vermeye çalışıyorlar. E, usta kıs kıs gülerdi sonra. Usta'nın bir de Kapalı Çarşı esnaflarından İlhami ve Müfik'le aralarında geçen bir olay var. İsterseniz gelin şimdi o hikayeyi de ustanın kendisinden dinleyelim. İlhami diye bir olan Ona ona onun dükkanını yapıyorum Şöyle üçgen bir dükkanı da Kapalı Çarşı'da. Onun da komşusunda bizim bir arkadaş vardı. Onun dükkanı vardı. Onun da yanında çalışan bir müfit vardı. Şimdi Feriköy'deki pasajda sevim terlikleri. Eee, işi de ucuz almışım. Bunlar da benden dalga geçiyorlar. Biliyorlar uzun. Ben de iş iş yoktu da ucuz da aldık yani yaparken.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 Şöyle bakıyorum. Ne o dedi? Vallahi dedim bu Müslüman dükkanlarında belli olmaz ayet mayet falan bir şeyler olur. Bir yazı var dedim. Ver bana dedi. <gülüyor> Paraya da korkunç sıkıntısı var yani, Anında biliyorum. Aldı. Birkaç dükkanın öbür tarafında ufak te ufak bir şebada oturan bir yaşında bir adam gözlükle ...şu böyle oynar akşama kadar. Aldı, ona götürdü. Aaa bir de baktım, ilhamin kulaklarına kadar kızarmış. Geldiler o müfitte beraber. Ne var dedim, ne var hayrola dedim. Bir şey yok dedi. Ondan sonra... ...dedi ki... ...bu döşemeleri söktün dedi.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 Neyse sökelim dedi. Yok dedim olmaz. Çarşı duydu. Yarım bir gün dedim hazine derler. Yüzde yirmisini sana verirler. Geriye nallar giderler. Ben şimdi her gün oradan geçerken hemen beni yakalıyorlar. Çay mı kahve mi bilmem ne falan. Ne kadar devam etti bilmiyorum ama bir gün geçerken ilhamı yok ama müfit açık. Gel ya abi, çayımızı iç filan dedi. Ne oldu dedi? Bekliyoruz dedi senin dedi. Neyi bekliyorsun dedim. İlamini dedi, altınlarını. Ben yazdım. Ne? Hemen bir kağıt verdi bana. Yazdı lan dedi. Ben Arapça yine yazdım bunları Ne yaptın dedi. Ne yapmamı lan dedim. Akşama dalga geçiyordun üzerine. Bu da onun kanzı. Yıllar sonra Sarkis Usta İlhami'nin izini bulmuş. İşte İlhami abi Almanya'dan dönmüş ve Ortaköy'de bir meyhane açmış. Aradım adresini buldum. İlhami'nin yeri diye bir meyhane. Bir hafta sonu kooperatiften çıkıp Ortaköy'ün yolunu tuttuk. Usta kapıdan girdi. İlhami abi önce onu tanımadı. Usta o İlhami altınları sattın ve meyhaneyi de açtığına hayırlı olsun dedi. Ve o an ip koptu İlhami abi de müşterilere dönüp işte o sarkis bu sarkis dedi ve ustayı kucaklayı verdi. bu hikayeyi herkese anlatmış İlham abi. Geç saatlere kadar oturmuştuk o gece ve bizi kum kapıya, ustanın evine arabasıyla İlham abi bırakmıştı. Sonra onun da öldüğü haberini aldık bir gün. Sevgili dostlar, bugün de Babil'den sonra programının sonuna geldik. Bugün 5 Mayıs 1916'da Tehcir sırasında Halep yakınlarında, Cabul'da bir Arap köyünde dünyaya gelen ve 3 Ağustos 2009'da 93. yaşında Kumkapı'dan son yolculuğuna uğurladığımız Sarkis Çerkezyan'ı sevgili ustamızdan bizde kalanları sevgili arkadaşım Jacqueline Çelikle birlikte zamanımıza el verdiği ölçüde anlatmaya çalıştık. Tabii ustanın 93 yıllık bu yaşam öyküsünü bir programa sığdırmak mümkün değil. Bundan sonra da her fırsatta Sarkis Sustay'ı anmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Usta hepimizin hayatında derin izler bıraktı ve gitti. Usta yaşam öyküsünde anlattığı gibi insanları sevmesini... ...annesi Arusyak'tan öğrenmişti ve bu büyük öğretiyi bizlere taşıdı, emanet etti. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen ona olan özlemim hiç bitmedi. Her geçen yıl artarak devam ediyor. Sevgili Jacqueline'in yazısında vurguladığı gibi... ...şimdilerde ne zaman bir kayıttan sesini duysak... Ona dair bir cümle okusak, içinde bulunduğumuz zamanın omuzları düşüyor. Eksiliyoruz sürekli. Yani yaşadığımız sürece hayatımızı güzelleştiren, zenginleştiren bu insanları unutmamak, unutturmamak, yani uğruna mücadele ettikleri değerleri savunmaya devam etmek bize düşen yegane görevdir diye düşünüyorum. Programın başında sizlere bir konuda bir hatırlatma yapmıştım. Açık Radyo'nun yayınlarını sürdürebilmesi için bugün dinleyicilerin desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Yani sizler de Açık Radyo kolektifine destek verebilirsiniz. Açık Radyo'ya destek olmak için Açık Radyo'nun acigradyo.com.tr adresinden web sitesine girerek sağ üst köşede yer alan program destekçisi olun butonuna tıklamanız yeterli. Programa Artotunç Boyaciyen ile başlamıştık. Yine onunla sizlere veda etmek istiyorum. Artotunç bir barış şarkısı seslendirecek. Şarkısında Artotunç Mevlana'dan Pir Sultan'a, gomidastan Yunus Emre'ye bu toprakların barışı çoktan hak ettiğini vurguluyor. Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Gomidas'ın, Pir Sultan Abdal'ın, Sarkis Çerkezya'nın, Sarkis Seropya'nın, Ruhisu'nun, Hrant Dink'in kurduğu barış düşünün, düşüncesinin artık rüzgarımız olmasını diliyorum. Programı Artutunç Boğaziyan'dan dinleyeceğimiz Düşüncelerim Rüzgar Olsun şarkısıyla kapatıyorum. Haftayı 13'te Açık Radyo'da Babil'den Sonra programında yeniden buluşabilmek dileğiyle hepinize iyi bir hafta ve esenlikler diliyorum. Eee Pabin'den sonra Rüzgara bırakılmış sesler Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay